Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Greenpeace salgın gündemiyle geçen 2020'nin ilk 5 ayında bizi endişelendiren ve zaman kaybetmeden harekete geçmemizi gerektiren 5 önemli çevre sorununu derledi. Salgın döneminde kamuoyunda tek kullanımlık plastik ürünlerin bizi koronavirüsten koruduğuna dair bir algı yaratıldı. Bu doğru değil. Bir malzemenin tek kullanımlık plastikten yapılması, kullanım sırasında viral enfeksiyonların bulaşma olasılığını azaltmıyor. Aksine plastik, virüsün en uzun tutunma süresine sahip olduğu materyallerden biri. Koronavirüs salgını sırasında yaşamın tüm alanı gibi tarım ve gıda sektörü de etkilendi. Karantina uzadıkça Olası bir gıda krizine küresel kuruluşlardan uyarılar gelmeye başladı ve mevcut tarım sistemiyle gıda tedarik zincirinin kriz alanlarında ne kadar kırılgan olduğu ortaya çıktı. Salgın döneminde evlere kapanmamızla birlikte hava kirliliğinin azaldığı söylendi. Ne yazık ki bu söylemler pek doğru değil. Söz konusu iddiaların temelinde ulaşım faaliyetlerindeki azalma kirlilik oranını düşürdüydü. Halbuki partikül madde kirliliği tek nedeni araçlar değil. Kömürle çalışan enerji santralleri ve sanayi tesisleri faaliyetlerine devam ederken kalıcı ve gerçek hava temizliğinden söz etmek mümkün değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın veri tabanından indirilen PM10 verileri İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ilçelerde değişen bir şey olmadığını gözler önüne seriyordu. Koronavirüs salgınıyla suyun insanlık için ne kadar hayati olduğunun bir kez daha farkına vardık. Ne var ki iklim değişikliği fosil yakıtlar nedeniyle temiz su kaynaklarımız zarar görüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre koronavirüs ileri yaştaki ya da kronik hastalıkları olan insanları daha ciddi düzeyde etkiliyor. Kömürlü termik santrallerin yoğun bulunduğu kentlerde... KOA başta olmak üzere hava kirliliğine bağlı çeşitli hastalıkların görülme oranları göz önüne alındığında bu kentlerin koronavirüse karşı daha kırılgan olduğu görülüyor. Greenpeace bölgede yaşayanlarla birlikte filtresiz termik santrallerin 2020 sonu beklenmeden faaliyetlerinin durdurulması, faaliyetleri durdurulanların da yeniden açılmamasını talep ediyor. Greenpeace'ten sonra gelelim WWF Türkiye'ye. Covid-19 sonrası süreçte doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapma çağrısında bulundu. Dünyamız daha önce görülmemiş boyutta küresel bir salgınla yüzleşti. Halen sağlığımızı tehdit eden, ekonomik ve sosyal etkileri devam eden zorlu Covid-19 süreci sonrasında verilecek kararlar bundan sonra nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek. İklim değişikliği, doğal alan kayıpları, türlerin yok olması gibi krizler daha da derinleşmeden geri dönemeyeceğimiz eşiği geçmeden Doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Salgınla mücadelede sergilenen çabanın iklim krizini ve biyolojik çeşitlilik kayıplarını önlemek için de kararlılık ve dayanışmayla devam ettirilmesi bizi gelecekte karşılaşacağımız sıkıntılara daha dirençli hale getirecek. WWF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar da doğa ve insan için yeni bir başlangıcı şu sözlerle özetledi. Ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamımız doğanın bize sunduğu ekolojik değerler üzerinde yükseliyor. İnsan sağlığının, doğamızın ve diğer türlerin sağlığı ile bağlantılı olduğu gerçeğini kabul etmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Tüm karar alıcıları, yerel yönetimleri, iş dünyasını ve bireyleri doğayla ilişkimizde yeni bir başlangıç yapmaya çağırıyoruz." dedi. Covid-19 önlemleri kapsamında sanal ortamda düzenlenen 10. İrenek Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı'nın açılış konuşmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi. İmamoğlu, doğal yaşamın bir parçası olmakla beraber sorumluluğumuz da en üst seviyede dedi. İBB.İstanbul'da yer alan habere göre İmamoğlu... Salgın sürecinde salgın hastalıkla mücadele gösterdi ki birçok şeyin farkına varmamız ve dünyadaki yaşamı yaşam sürecinde bu dünyaya yaptıklarımızı ya da doğal yaşama yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu salgın hastalık doğa insan ilişkisini bütün dünya insanlığı tarafından ülke ve şehir yönetimleri tarafından bir kez daha gözden geçirmek zorunda olduğunu bize gösterdi diye konuştu. İmamoğlu şöyle devam etti dünyayı ilgilendiren Enerji, hava kirliliği, yenilenebilir enerji gibi süreçler tek başına bir şehrin ya da tek başına bir ülkenin kendi başına aldığı kararlarla hareket serbestliğinin ötesinde bir dünya yaşamı bütünlüğü meselesi. Bu manada hükümetler finansmanı gerekli ölçek ve hızla sağlamak için yenilikçi yaklaşımları da dikkate almak zorunda. Biz de %100 yenilenebilir enerji kullanımı yolunda ilerlemeyi çok öncelikli olarak hedefliyoruz diye konuştu İmamoğlu. Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve birinci derecede doğal sit alanı olan Tuz Gölü'nde daha fazla tuz çıkarılmak için 10 ayrı tesis kurulmasına karşı açılan dava sona erdi. Danıştay 6. Dairesi tarafından tesis kurmak için değiştirilen imar planının reddedilmesi üzerine Çevre ve Şerecek Bakanlığı tarafından açılan temiz başvurusu değerlendirmeye alındı. Danıştay İdari Davalar Kurulu tarafından ve o başvuruyu reddederek İptal kararının onanmasına karar verdi. Kararı duyuran TUMOP Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doktor Baran Bozoğlu. Uzun ve yoğun bir çabanın olumlu sonuçlarını almanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tuzgölü yoğun madencilik derdinden kurtuldu diye konuştu Baran Bozoğlu, TUMOP Çevre Mühendisleri Odası Başkanı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.